Yirmi altıncı mektup. Şu yirmi altıncı mektup birbiriyle münasebeti az, dört mebahastır. Birinci mebahast. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Onun adıyla. O her kusurdan münezzettir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yanzağanneki minneşşşeytani nezlulü festaidillâh. İnnehu huve's-simmî ul-alim. Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın. Şüphesiz ki o, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla dilendir. Hüccetul Kur'an aleşşeytan mehizbihi. İblis-i İrzan, şeytani ifham, ehle-tuğyan'ı iskat eden birinci mebhas, bir tarafane muhakeme içinde, şeytanın müthiş bir desisesini, kat'i bir surette reddeden bir vakadır. O vakıanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel lemakta yazmıştım şöyle ki, Bu risalenin tehlifinden 11 sene evvel, Ramazan-ı Şerif'te, İstanbul'da, Bayezid Camii Şerif'inde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim, fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi, hayalen dinledim, baktım ki bana der. Sen Kur'an-ı aley çok parlak görüyorsun. Bir tarafa muhakeme et öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin? Açıkçası ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl beyaz bir elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer. Öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benimle konuşan şeytandır. Beni varkaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaaya kadri bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedin eyni şeytan, bir tarafane muhakeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şahitlerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise tarafı muhalif iltizamdır. Bir taraflık değildir, muvakkaten bir dünsezliktir. Çünkü Kur'an'a Kelâm-ı Beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalif esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafhane değildir, belki batıla taraf gerdiktir. Şeytan dedi ki, öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşerin kelamı deme, ortada farz et, bak. Ben dedim, o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulursa, eğer iki müddeyi birbirine yakınsa ve kurbiyet mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir suretle bir yere bırakılacak, Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak, biri maşrutta, biri mağditte ise, o vakit kaideten sahibül yetkin ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak tabir değildir. İşte Kur'an kıymetler bir maldır Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, iki taraf o kadar belki hasrın birbirinden uzaktır. İşte senadan sureye kadar, birbirinden uzak, o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Tam ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve nakizeyn gibi iki zıttırlar ortası olamaz. Öyleyse, Kur'an için sahib-üliyet haraf ilahidir. Öyleyse, onun elinde kabul edilip, öylece delail ispata bakılacak. Eğer öteki taraf, onun kelamı olduğuna dair bütün mürhanları birer birer çürütse... elini ona uzatabilir, yoksa uzatamaz. Heyhat, binler ve rahim-i katliyenin mıhlarıyla arş-ı çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün omukları söküp, o direkleri kesip onu düşürebilir? İşte ey şeytan senin damına! Ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirirler. senin ve şahitlerinin gösterdiği yol ise, bir kere beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok durhanların metanetinde bir tek dürhan lazım ki onu yerden kaldırıp aş maneviye çıksın. Ta küfrün altından kurtulup imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desin sen de, Şu zamanda bir Tarâfâne muhakeme sureti altında çokları imanlarını kaydediyorlar. Şeytan döndü ve dedi, Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaberesi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak. Her cihetçe harikulade bir tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Cevaben dedim. ''Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam mucizatından ve hasaisinden başka efal ve ahval ve etvarın ve beşeriyyette kalıp beşer gibi âdet-i ilahiyeye ve evamiri tekviliyyesine munkat ve muki olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker daha keza. Her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyetlerin vermiş. Ta ki ümmetine efaliyle imam olsun, Etvarıyla rahman olsun, umum harekatıyla dert versin.'' eğer her ekranımda harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe iman olamazdı. Her kese mürşid-i mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmetendil alemin olamazdı. Aynen öyle de. Kur'an-ı Hakim, ehli şuura imandır. Cin ve inse mürşiddir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikata muallimdir. Öyleyse, beşerin muhaberatı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve katridir. Çünkü cin ve ins i ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun lisanıyla zikrediyor, edeb-i ondan taallim ediyor ve herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hz. Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'da işittiği kelamı Allah tarzında olsaydı, Beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hz. Musa aleyhisselam gibi bir ulul azim ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa aleyhisselam demiş, اَهَا كَزَا كَلَمْهُوا قَالَ اللّٰهُ لِي قُلَّةُ جَمِيَ الْاَنْسِنَةُ Senin kelamın böyle midir? Allah duyurdu. Ben bütün insanların kuvvetine malikim. Şeytan yine döndü, dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi, Çok zatlar o çeşit mesaili din namına söylüyorlar. Onun için birleşer, din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki evvela dindar bir adam din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hassiz derece haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde konuşmaz. Hemen azlamu mimmen kezebe alevmâh. Allah adına yalan söyleyenden, daha zalim kim vardı, sorundan titrer. Ve saniyen, bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihette mümkün değildir. Belki yüz derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muhakkaten insanları ifa ederler, fakat daimi ifa edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında, alâ küllü hâl, etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve kekel sahtekarlığını gösterecek, hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan, ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam, i̇bn Sina gibi bir dahiyi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa, Elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa yüz bin defa haşa. Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit. Nasıl ki bir yıldız böceği bin sene tekellefsüz, hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün. Hem bir sene. Bir sene tamamen tavus suretini tasannunsuz temaşa ehline göstersin. Hem sahtekar amil bir nefer. Mandar, Ali bir müşerin tavrını takılsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Her müfteri, yalancı, itikatsız bir adam, müddet ömründe daima en sadık, en emin, en mutakit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini, en müdakit nazarlara karşı telaşsız göstersin, dahilerin nazarında hasanlığı saklansın. Bu ise yüz derece muhaldir, ona hiçbir zi akıl mümkün diyemez. ve öyle de farz etmek bedihi bir muhali, vaki farz etmek gibi bir hezeyan'dır. Aynen öyle de. Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek lazım gelir ki, alem-i İslam'ın semasında bir müşahede tektanlar ve daima elvar hata-i bir yıldız ahdikat, belki bir şems-i kemalat edilen kitab-ı nubiyenin mahiyeti, haşa, sümme haşa, Bir yıldız böceği hükmünde hasanlıcı bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun. Ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın. Ve onu daima ali ve melbah-ı bir yıldız bilsin. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber sen ey şeytan, yüz derece şeytaniyetinde ileri gitsen buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Salihsen hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki asarıyla, tesiratıyla, netaiciyle, alemi insaniyetin bir müşahede en ruhlu ve hayat feşan en hakikatli ve saadet resan en cemiyetli Ve muciz veyan, âli meziyetleriyle yalnızlı bir hurkanın gizli hakikati, haşa, muavenetsiz, ilimsiz, bir tek insanın fikrinin kasniyatı olsun. Yakınında onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, uyvi dehalar, onunla hiçbir zaman, hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eserini görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, iklası bulsun. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber bütün ahvaliyle akvaliyle harekatıyla, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sızdikimleri yetiştiren en yüksek, en parlak, en ali kıstet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı en emnihsiz, en ihlatsız, en itikatsız farzetmekle muzaaf bir muhal görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan-ı Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan ferşe düşer gibi sukut eder, ortada kalmaz. Mecman hakaik ikan menbal rahat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat haşa, sünme haşa. Eğer Resulullah olmazsa alay i imdiyyinden esvel-i salatiliğine sukut etmek, Ve mendağ kemalat derecesinden maden-i is makamına düşmek lazım gelir, ortada kalamaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük evsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise, şu meselede de öyle muhaldir. Fıtraten, akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. hem Kur'an'ı kelam ve beşer farz etmek lazım gelir ki Beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan Ümmet-i Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam mukaddes bir kumandana olan Kur'an bir müşahede kuvvetli kanunlarıyla esaslı gusurlarıyla nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu iki cihani fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzimat altına aldığı ve maddi ve manevi teçhiz etti ve umum efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını tiskir ve vicdanlarını takbir, azam ve cebalihlerin istimal ve istihdam ettiği halde, haşa, yüz bin haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip, yüz derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber, müddet-i hayatında ciddi harekatıyla hakkın kanunlarını, beni Adem'e ders veren, ve samimi ef'aliyle, hakikatın müslümanı beşere talim eden, ve halis ve makul akvaliyle, istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden, ve bütün tarihçeyi hayatını şehadetiyle, Allah'ın azabından çok tavf eden, ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren, ve nevi beşerin beşten birisine, ve küre-i arzın yarısına 1350 sene Kemale i haşmet ve kumandanlık eden, ve cihanı velveleye veren şöhre-şia-şuunatıyla nevi-beşerin, bert-i kainatın el-hag medar-ı fahri olan bir zatı haşa, yüz bin defa haşa Allah'tan korkmaz ve bilmez ve yalandan çekinmez, haysiyetini tanımaz farz etmekle yüz derece muhalidirden intikar etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa Arştan düşse orta yerde kalamaz. Belki yerde en yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise en iyi şeytan. Yüz derece sen katmenli bir şeytan olsan bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Şeytan döndü dedi. Nasıl kandıramam? Ekser insanları ve insanın meşhur akillerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim ve kandırdım. El cevap evvela Gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük bir şey gibi görünebilir. Bir yıldız bir mum kadardır denilebilir. Saniyen, hem tebe'i ve sathî bir nazarla bakılsa, gayet muhal bir şey mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam, Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı ay zannetmiş. Ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebe'i ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün terakki etmiş. Salihsen hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Adem'e kabul bir lakaylıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir, onun aklı onlarla uğraşmaz ama inkar ise... O adem kabul değil, belki o kabul ademdir, bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde, senin gibi bir şeytan, onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yaptırır. Hem en iyi şeytan, batılı hak ve muhal mümkün gösteren, daflet ve dalalet ve safsata ve inat ve mağlata ve mükabere ve irfal ve görek gibi şeytani desiselerle, çok muhalatı intac eden küfür ve inkarı, o bedbaht ...insan suretindeki hayvanlara yurtturmuşsun. Nabi Hem Kur'an'ı kelam ve şer farz etmek lazım gelir ki, alem insaniyetin semasında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, ...sıddikinlere, aktaplara bir müşahede rehberlik eden ...ve bir bedahelik emadiyen hak ve hakkaniyeti, ...sıdd ve sadakati, em ve emaneti, ...umum tabakatı ehli kemale talim eder ...ve erkan-i imaniyenin hakaifiyle, ve Erkan-i İslamiye'nin desatiriyle iki cihanın saadetini temin eden ve bu icraatının şahadetiyle bizzalule Ha, halis ve safi hakikat ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı kendi evsatının ve tesiratının ve envarının zıddıyla muttasır tasavvur edip haşa haşa tasniat ve iftiraların mecmuası nazarıyla bakmak sofestaileri ve şeytanları dahil utandıracak ...ve fikretecek, şimî bir hezeyan-ı küfrî ...olmakla beraber, izhar ettiğinin ...ve şeriat-ı İslamiyenin şehadetiyle ...ve müddetin hayatında gösterdiği bir ittifak ...hevkalade katvasının ve halis ...ve safi ubudiyetinin delaletiyle ...ve bir ittifak, kendinde göründüğü ...ahlak-ı hasenesinin iktizasıyla ...ve yetiştirdiği bütün ahle hakikatın ...ve sahibi kemalatın tasdikiyle ...en muteqi, en metin En emin, en sadık bir zatı, haşa, sünne haşa, yüz bin kere haşa, itikatsız, en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz, yalandan çekimler bir vaziyette farz edip, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulümatlı bir harzını irtikad etmek lazım gelir. En hasım. 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi, ''Nasıl ki kulaklı âni tabakası, ecaz Kur'an fähminde demiş, Kur'an bütün dinlediğim ve dünyada mevcut tutaplara kıyas edilse hiçbirisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir, öyleyse. Ya Kur'an umumun altındadır veya umumun tevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki şık ise muhal olmakla beraber hiçbir düşman, hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez.'' Öyleyse Kur'an umum-i kitapların tevkildedir, öyleyse mucizedir. Aynen öyle de. Biz de ilmi usul ve fenle mantıkça sebir ve tapsim denilen en kat'i hücretle deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakitleri! Kur'an ya azamdan ve isma azamdan gelmiş bir kelam Ve yahut haşa, sümme haşa, yüz bin kere haşa, yerde Allah'tan korkmaz... ...ve Allah'ı bilmez, itikadsiz bir beşerin yüzmesidir. Bu ise ey şeytan, sabık hüccetlere karşı bunu sen diyemezsin... ...ve diyemezdin ve diyemeyeceksin. Öyleyse bir zarure ve bira şüphe, Kur'an halif kainatın kelamıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat'i bir surette ispat ettik, sen de gördün ve dinledin. Hem Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, ya Resulullah'tır... ...ve bütün rasullerin ekmeli... ...ve bütün mahlukatın efdalidir. Veyahut haşa... ...yüz bin defa haşa... ...Allah'a iftirah ettiği... ...ve Allah'a bilmediği... ...ve azabına inanmadığı için... ...itikatsız... ...estel-i safirine sukut etmiş bir beşer farzetmek... ...lazım gelir. Kâşiye... kuran Hakim kafirlerin küfüriyatlarını... ...ve gariz tadiratlarını itirar etmek için... ...zikrettiğine istinaden... ...ehr-i dalaletin fikir küfürilerinin... ...bütün bütün muhaliketini... Ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı Harz-ı suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum. Bu ise ey iblis ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa filozofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz. Ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki, güvendiğin o filozofların en müfsitleri ve o münafıkların en vicdansızları dahi diyorlar ki, Muhammed-i vesselam çok akıllıydı ve çok güzel ahlaklıydı. Madem şu mesele iki şıkka menhasıdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kat'i hüccetlerle ispat ettik ki ortası yoktur. Elbette ve biz zaruret. Senin ve hiçbir şeytanın rağmına olarak bir bedahe ve bi hakkal yakin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır. Ve bütün Resullerin ekmelidir. Ve bütün mahlukatın eshalidir. Aleyhissalatu vesselam bi adedil melek vel insi vel cani. Meleklerin, insanların ve cinlerin sayısınca ona salat ve selam olsun. Şeytanın ikinci küçük bir itirazı. سوري في القرآن المجيد أخركن ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب أكيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أنت رطائك فبصرك اليوم قديد وقال قرينه Hâdâ mâ ledeyy El-qiyâti cehennene külle <gülüyor> tebfâr-in anîdî. ağzından hiçbir söz çıkmaz ki, yanında onu yazmaya hazır, gözetleyici bir melek olmasın. Derken ölüm sarhoşluğu gerçekten geri verir. İşte senin kaçıp durduğun şey budur. Resul'a üfrülür. Vaat olan gün işte budur. Herkes yanında bir sevk bir sevk eden, Bir de şahitlik eden melekle beraber gelir. An boğsun ki sen bundan gafildin. Şimdi gözünden perdeyi kaldırdık. Bakışın pek keskindir bugün. Yanındaki melek işte onun defteri bende hazırdır der. Aklın cehenneme her bir inatçı kafiri. Şu ayetleri okurken şeytan dedi ki Kur'an'ın en mühim fesahatını siz onun selasetinde ve vuzuhunda buluyorsunuz. Halbuki şu ayette nereden nereye atlıyor? Sekerattan ta atlıyor. Nefk-i muhasebenin hitamına intikal ediyor. Ve ondan cehenneme ithali ediyor Bu acip atlamaklar içinde hangi selaset kalır? Kur'an'ın ekser yerlerinde böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle münasebetsiz vaziyette selaset, fesahat nerede kalır? En cevap, Kur'an-ı mucizül beyanın esas-i icazının en mühimlerinden, belagatından sonra icazıdır. İcaz, i'caz-i Kur'an'ın en metin ve en mühim bir esasıdır. Kur'an-ı şu mucize-i o kadar çoktur ve o kadar güzeldir ki a'li tekkik karşısında hayrettedirler. Mesela, وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَا اَك۪ي وَيَا سَمَاءُ اَطْلِعِي وَغِيدَ الْمَاءُ وَكُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْج ...ve kile bodem lil kavmi zalimîn. ki, Ey yer suyunur, Ey gök suyunu tut. Su çekildi, iş bitirildi. Ve gemi, cudi dalana oturdu. Ve zalimler ve ruhu, Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Kısa birkaç cümleyle, tufan hadisi azimesini, ile öyle yiyeceğiz karane. ve mucizane beyan ediyor ki çok ehli belagatı belagatla seçti ettiğimiz. Yani Hem mesela kezbe temud bi tagwaha ihim ma'a ishaha fakan lahum rasulullah naqatallahi peygamberini yalanladı onların en azını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 ve letaicini ve su'i akibetlerini böyle kısa birkaç cümle ile icaz içinde bir icaz ile selâsâtla ve buzuhlu ve fehmi ihlal etmez bir tarzda beyan ediyor. Hem mesela ve den nun il beyy be muhadiban hazanna en lan nakhira alayhi kanaza fi zulumat Yunus'u da ki Öfkelenerek kavmini terk etmiş ve bizim de kendisini bu yüzden bir sıkıntıya uğratmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde kaldığından niyaz etti. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Gerçekten ben kendisine zulmedenlerden mi oldum? İşte Ellen mikhir aley kendisini sıkıntıya uğratmayacağımızı cümlesinden fena va fi zulma Karanlıklar içinde midaha ettiği cümlesine kadar. Çok cümleler madvidir. O olmayan cümleler rehmi ihlal etmiyor. Selasete zarar vermiyor. Hz. Yunus aleyhisselamın kıssasından mühim esasları zikreder. Mütebakisini Allah'a havale eder. Hem mesela Sure-i Yusuf'ta, kelimesinden, Yusuf eyyühe sıddîk ortasında 7-8 cümle icaz ile edilmiş. ...hiç fahmi ihlal etmiyor, selasetine zarar vermiyor. Bu çeşit mucizane icazlar Kur'an'da pek çoktur, hem pek güzeldir. Ama Sure-i Kaf'ın ayeti ise, ondaki icaz pek acip ve mucizanedir. Çünkü kafirin pek müthiş ve çok uzun ve bir günü 50.000 sene olan istikbali Ve o istikbalin dehşetli inkılabatında kafirin başına gelecek emin ve mühim hadisata... birer birer parmak basıyor. Şimşek gibi fikri onlar içinde gezdiriyor. O pek çok uzun zamanı hazır bir sayfa gibi nazara gösterir. Zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip ulvi bir selasetle beyan eder. وَاِذَا قُيْا الْقُرْآنُ فَسْلَمِئُولَهُ وَاَنْسِتُوا لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki rahmete erişesiniz. İşte ey şeytan! Şimdi bir sözün daha varsa söyle, şeytan der. Bunlara karşı gelemem, müdahale edemem. Fakat çok ahmaklar var, beni dinliyorlar. Ve insan suretinde çok şeytanlar var, bana yardım ediyorlar. Ve filozoflardan çok firavunlar var. Enaniyetlerini okşayan meseleleri benden ders alıyorlar. Senin bu gibi sözlerin meşrime ses çekerler. Bunun için sana teslim silah etmem. سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَلَنَا اِلَّا مَا إِنَّكَ أَمْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğimden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeye kuşakan sen, sen, sen,